Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. Ben Yücel Sormez. Bu hafta destekleri için Elif ve Eren Öztekin dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu haftanın gündemine başlarken şöyle bir sıralamayı öneriyorum. Gündem oldukça yoğun. Bir yangın, bir kasırga, bir yangın şeklinde devam edebiliriz. Ve bu şekilde bütün dünyayı herhalde elden geçirmiş olursunuz. Sonra biraz da Türkiye'ye bakarız dedim. Öncelikle Kaliforniya'nın takibini yapalım isterseniz. Son durumda 40 kişinin yani tabi bu sayıda henüz ulaşılamayan yerler ve bölgeler var. Kaliforniya'daki yangınlardan sonra 40 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. New York büyüklüğünde bir alan kül oldu. 100 bin kişi tahliye edildi. 75 bin kişi hala evlerine dönemedi. 11 bin itfaiyeci yangınları söndürmek için çalışıyor ve bu itfaiyecilerin bir kısmının aslında günlük bir dolardan ödenen mahkumlar olduğunu demokrasi Now'da Amy Goodman'ın haberlerini takip ederken öğrendim. Gerçekten yangınlar ve iklim değişikliği konusu bir yerde iklim adaletini de yine bize gösteriyor bir dolara mahkumları orada Kaliforniya'da yangınlarla. ...savaşmak zorunda bırakmak. Hatta bir dolardan az da deniyor. Yani ücretli kölelik... ...lafını da kaldırıp artık... ücret ...bayağı eski bildiğimiz köleliğe... ...dönülmüş olduğunu da... ...söyleyebiliriz. Hiç o, abartmış olmayız yani. Donald Trump'ın başkanlık maaşı gibi sembolik bir para alıyorlar galiba. Evet. Çalışıyor denmesi için. Bir dolar alıyor evet. Köle değil yani. Evet. O yüzden... Evet yangınlar ve iklim değişikliği ilişkisi hakkında zaten geçen haftada konuşmuştuk aslında ama belki yani yine bahsetmekten bir zarar gelmez ki. Çünkü en rahat iklim değişikliğinin et birebir etkisini gözlemleyebildiğimiz bir şey aslında yangınlar. İklim değişikliği yüzünden daha uzun kuraklık ve daha sıcak dönemler geçirdiğimiz için e, yangın dönemleri de ister istemez uzuyor. Özellikle Kaliforniya'da zaten geçen yıllarda da çok büyük bir kuraklıktan geçmişlerdi. Şimdi tekrardan kurak bir yazın ardından bu yangın Kaliforniya'yı oldukça etkilemiş durumda. Tam bu noktada bende bir şey ekleyeyim... Yine demokrasinin altında dün şey vardı. Bir bilim insanıyla Daniel Swain ile yapılmış ilginç bir söyleşi vardı. Bu neden, ne, yani iklim değişikliğiyle ne ilgisi var bu şeyin diye. Kaliforniya yangınları arasındaki ilişki ve oradan da başka bir yangına da geçiyorlar. Yani e, bu Diablo, şeytan e, rüzgar diye adlandırılan rüzgarların çok büyük etkisi var. Her zaman vardı ama şimdi büyük bir kuraklık olduğundan dolayı beş yıldan beri devam eden ve kalkmamış olan kuraklık... ...hatta 1500 yıldır görülmüş... ...en kuvvetli kuraklık olduğu da söyleniyor... ...bütün eyalette. Ee, şimdi... ...birçok açıdan benzersiz bir durumdu... ...diyor Kalip Kaliforniya... ...en sıcak yazını... ...rekorunu kırdığı gibi... ...çok da... ...yağışın olduğu bir... ...kış mevsiminin arkasından geldi. Bu çok önemli diyor. Çünkü... Çok ıslak yani nemli bir kıştan rekor yaza geçildiği zaman bayağı bir katkısı, önemli bir katkısı oluyor yangınlara. Ve şöyle izah ediyor bunu, çünkü o büyük yağmurlar yağdığı zaman nemli havada bir sürü ot bitiyor her tarafta. Yaban otları falan çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Ve ondan sonra kuraklıkta kuruyor sıcak yazda. Kuruyor ve tamamen şeye elverişli bir hale geliyor. Yangına elverişli, çığa gibi oluyor. Ve bunların çok büyük bir bağlantısı... Peki İspanya ve Portekiz'deki yangınlarla senin biraz önce sözünü ettiğin ne ilgisi var sorusunu soruyor Amy Goodman. Daniel Swain de diyor ki... Ya bu gibi bölgelerdeki en ilginç şeylerden bir tanesi, Akdeniz iklimi olması. Yani Kaliforniya'da Akdeniz iklimi diye adlandı. Tam diye, onu söyleyecektim ben toşinde. de. Hepsinin ortak özelliği Akdeniz ikliminin etkisi altında olması ve bizdeki mesela iklim değişikliği projeksiyonları da Akdeniz bölgesinin mesela orman yangınları konusunda ileride çok büyük sıkıntı yaşayacağı yönünde. Aynen öyle. Yani o da onu söylüyor. Yani bize ilkokulda bile kutular mı hatırlamıyorum ama... ...ben çok net hatırlıyorum... ...kışları ılık ve yağışlı... ...yazları sıcak ve kurak... Ürak. ...değil mi? Aynen. Şimdi e, diyor ki... Bir, bir parantez açayım... ...Amer abi hemen buraya... ...şimdi Akdeniz'in belli yüksekliklerinde... ...artık ağaçların belli bir seviyeden sonra... ...direkt kuruduğunu da görebiliyoruz... ...maalesef evet... ...sıcaktan yanarak kuruyorlar ağaçlar... ...bir de böcekleniyorlar da tabii... tabii ayrıca o tabii. da kurutuyor... ...yani şimdi diyor ki... ...yani... ...yangın açısından bu çok önemli... ...çünkü Akdeniz iklimi ...çünkü zaten bu bölgeler... ...uzun ve sıcak... ...yazlar geçiriyorlar... ...ve yazlar... ...daha uzun... ...ve daha kurak... ...geçmeye başladı... ...daha sıcak, daha uzun ve daha kurak... ...e o zaman da tabii... ...bütün yangın mevsimi çok arttı... ...diyor Daniel Swain... ...ve... Yani her iki türlü tedbir alınması mümkün. Bu, bu tip yangınlara karşı elbette çok daha uyanık olmak gerekiyor bir tedbir almak ama yetmez diyor. Fosil yakıtları da kesmek lazım <gülüyor> Sorunu kökünden çözmediğimiz sürece <gülüyor> galiba. Olamaz demiş yani çok aklı başında bir konuşma vardı. Evet e, bu Portekiz'de ve İspanya'da şu anda olan yangınların nedenlerinden bir tanesi de yine iklim değişikliği kaynaklı Ofilya kasırgası. Ofilya kasırgası dün e, İrlanda'yı vurdu. Bu çok yani Ağustos ayında Harvey'de başlamıştık çünkü biliyorsunuz kasırgalar alfabetik olarak gittiği için yaklaşık iki ayda e, O'ya kadar gelmiş evet. bulunuyoruz. E, bu mevsimde 10 kasırga birden görüldü. Ve 1893'ten beri bir mevsimde on kasırganın görüldüğü olmamıştı. Bu kadar uzun süredir böyle bir şey görmemişti. Zaten iklim zaten değişik. Zaten kayıtlara da 1893'te başlamışlar. Daha öncesini bilmiyoruz zaten. O yüzden... <gülüyor> evet. <gülüyor> ve bu iklim değişikliğini neyse ki aslında şu son dönemde bunu iklim değişikliğiyle bağlantısını kuramayız diyen arkadaşlar oldukça azaldıkları için çok en azından benim gözüme çarpmıyor ama iklim değişikliği zaten bu doğa olaylarının şiddetin ve sıklığının artmasıdır. Ve bu da yani en çok sıklıklarına bakarak da iklim değişikliğinin etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Sanırım bu 10 kasırganın bir mevsimde görülme sıklığının, ...200 yıldan beri olmamış olması e, herhalde e, bitim değişikliğinin birebir kanıtı Tabii sadece bu değil. Özgecan bir de şeyi hatırlatayım, parantez. Bitmedi e, mevsimi, fırtına mevsimi, Kasım'a kadar devam edecek. Yani alfa belki de e, <gülüyor> alfa, <gülüyor> <ve> bitip, <gülüyor> alfa, beta diye devam etmek durumunda kalabiliriz. Evet. 3 tane büyük kasırga gördük bir tanesi Harvey'di ki bu ABD'nin aslında kasırga sınıflandırma sistemi Türkçe'ye çevirdiğimizde çok şey geliyor işte 25 bin yılda bir görülen bir kasırga 100 yılda bir gelecek bir kasırga gibi ki bunu bak pek çok programda bu şekilde belirtmenin ne kadar yanlış olduğunu da aslında söylemiştik sanki iklim değişikliği işte 100 yılda bir olur bir daha da olmaz 25 bin o yılda hissi. bir olur bir daha gelmez hissi veriyor. Ama Harvey için bu şekilde bir sınıflandırma yapılıyor. Irma oldu. Atlas Okyanusu'nda kayıt altına alınmış en güçlü kasırgaydı. Maria'ya baktığımızda bir gün içerisinde kategori 5 şiddetinden kategori 1 şiddetine kadar şiddetlenen bir kasırgadan bahsediyoruz. Ve şimdi de Ofilia Atlas Okyanusu'nda bu kadar doğuya düşen ilk kasırga oldu. İrlanda'yı vurdu dün. Yaklaşık 160 kilometre. Hızda e, saatte 160 km hızda esen rüzgarlar geldi ve İrlanda'da çatıları uçurdu. 3 kişinin şu anda ölümüne neden oldu. 360 bin kişinin elektriksiz kaldığı enerjiden e, enerji erişiminde olmadığı haberi var. Şu anda kasırga İskoçya'ya doğru ilerliyor. Hızı da 130 km civarına saatte 130 km hızına. düşmüş durumda. Ama İskoçya'ya doğru ilerlemeye devam ediyor. Hatta İrlanda hükümetinin oldukça tabii hazırlıksız yakalandığına dair de haberleri görmek mümkün. Okullar bugün de tatil edilmiş. Belki bu üç kişilik can kaybı da yaşanmayabilir eğer daha ciddi alınsaydı. Tabii şeyi de bağlıyor Guardian'daki bir Sam Jones imzalı bir haberde de Ophelia'ya bu Portekiz ve İspanya'daki, onlar evet. da Atlas okyanusunda, ülkenin kıyısında ve herhalde hayatlarında ilk defa böyle bir kasırgayla karşılaşıyorlar aynı şekilde. Evet ve e, Ofilya'da Ofilya'nın alevlendirdiği yangınlardan bahsetmemiz mümkün Portekiz ve İspanya'da. Bu arada şunu değineceğim e, Twitter'da dün birazcık bakarken Ofilya ile ilgili insanların paylaştıklarına e, İrlandalılardan e, İngilizler sanki Ofilya bir, bir kasırgamız bile olmasına izin vermiyorsunuz. Ofilya bizim kasırgamız sizin kasırganız gibi davranmayın diye paylaşımlar görüyordum. E, gerçekten tabi Avrupa kıtası için e, oldukça ilginç bir doğa olayı diyebiliriz. Portekiz ve İspanya'ya geldiğimizde evet Ofilya'nın alevlendirdiği yangınlardan bahsetmemiz mümkün. Geçen pazar günü 500 yerde yangın vardı. E, bugün ise 600 yerde aynı anda yangın gözlemleyebiliyoruz Portekiz ve İspanya'da. 32 kişinin öldüğü. ...haberi vardı da bugün güncellenen... ...haberlere göre. Burada bir küçük parantez... açabilir miyim Özgecan? Tabii. Ee, şimdi bizim Akdeniz... ...Çanağı'ndaki ormanlarımızın... ...doğal stratejisi, yayılma... ...stratejisi yangın aslında. Yani tarih sürecinde... E, ...orman kendini yenilemek ve genişletmek... ...için doğal yangınlarla... ...doğal yangınlar sırasında o... ...kozolaklar patlıyor ve tohumlar... ...etrafa saçılıyor ve orman kendini... ...bu şekilde yenileyip aslında... Tazeleyebiliyor Ama hani bunların Sıklığı ve Bu hava olaylarıyla gelen Yangınların Üst üste geliyor olması Artık bunu biraz doğal olmaktan Çıkaran bir sürece giriyor Dolayısıyla İspanya ve Bu aynı anda çıkan Portekiz'deki farklı noktalarda çıkan Yangınların en büyük nedenlerinden Bir tanesi de bu hava olayları Ama bunlar maalesef faydalı değil Evet, ben dünyadaki ormanlar sincapların e, palamutları, fıstıkları gömmesinden ve sonra gömdükleri yeri unutmasından kaynaklandığını düşünüyordum. Bu da ilginç <gülüyor> bir bilgi oldu. E, evet, Portekiz ve İspanya'da durum oldukça kötü durumda. E, ve devam ediyor değil mi? Kontrol evet. altına alınmış falan da görünmüyor anladığım kadarıyla. Yani. Yani Portekiz'de iz... fatura çok korkunç. Ee, i̇nsan kaybı 45'in üzerindeydi galiba sabah. Daha ki geçen Haziran'da e, Portekiz'de yine orman yangınları yüzünden e, 64 kişilik bir can kaybı olmuştu. Evet. Şu yani. anda 6000 itfaiyeci varmış ve e, Fas'tan yardım istemiş. Portekiz'e yani. ve İspanya'ya bakıp ileride bizim Akdeniz'de de başımıza gelecekleri görebiliriz aslında. Rahatlıkla evet ben de aynı şeyi düşünüyordum şimdi sen söylemeden önce. ve çok şeyler var. Yani çok mesela geçen sefer işte Özgecan'ın söylediği 64 kişinin hayata veda etmesiyle sonuçlanan yangınlarda insanlar kaçarken arabaların içinde aniden değişen rüzgarın altında kalan alevlerde yani olabilecek en trajik biçimde Korkum. öldüler. Yani kendi kaçış içinde kaçamadılar. ne hapsolup öldüler. Şimdi öyle manzaralar var. Mesela İspanya'da iki, üç kişinin ikisi kadın baya bir yanmış arabanın içinde bulunmuş cesetleri. Yine öyle bir kaçış şeyi var. İki kadın böyle. Üçüncüsü de hayvanları, çiftlik hayvanlarını kurtarmaya çalışırken ölmüş falan yanarak. Yani çok muazzam trajik bir boyutu da olduğunu söylememiz lazım. Evet ki haberler aslında çok insan odaklı olduğu için oradaki diğer yani tüm canlıların Aynen. E, ...bilançosun hiçbir zaman bize duyurulmuyor ki çok çok daha korkunç evet, bir bilançodan bahsetmemiz yani o, mümkün. Bütün kuşlar, börtü, böcek inanılmaz bir şey yani. Evet e, ben e, dün ben bir video izledim orada e, İspanya'dan bir videoydu ve insanlar insan zinciri şeklinde ellerinde koayla su taşıyarak... E, o ...evdeki yangını söndürmeye çalışıyorlardı ki gerçekten başa çıkılacak bir şey değil. Ee, son olarak da şuraya bağlamak istiyorum Türkiye dedik e, ona baktım Türkiye yani bugün otobüste gelirken de şunu düşünüyordum Ekim'in ortasına geldik ve hala yağmur yağmadı ve oldukça sıcak bir gün geçiyoruz ve e, dinleyicilerimiz bilir ben Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün analizlerine konuda Türkiye'de nadir çalışan kurumlardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm için. Devlet kurumlarından analizleri çok detaylı analizleri oluyor ve onun e, iklim analizine baktım Eylül ayı için sıcaklık ve yağış analizlerini yapmışlar. E, öncelikle yağış analizinden bahsetmek gerekirse normale göre yüzde 51.2 daha az yağış aldık bu Eylül ayında. Yarı yarıya yani. Evet ve geçen yıl Eylül'e göre yüzde 71.2 daha az. bir yağıştan bahsetmeniz mümkün Türkiye'nin tamamı normalin üzerinde kurak geçti yani haritayı baktığımız zaman kuraklık sınıflandırmasına tamamen kahverengi bir Türkiye görmemiz mümkün kuraklıkta devam ediyor zaten evet yazları sıcak ve kurak kışları da sıcak ve kurak olacak galiba. İklim değişikliğinin en büyük sonuçlarından bir tanesi de belki suyun varlığının da yokluğunun da artık ciddi anlamda problem olmaya başlaması. Evet. Yani. Aynen öyle. Geldiğinde de problem. Çünkü havadaki normalin üzerindeki bir derecelik bir ısı yüzde yedi daha fazla su buharı tutmasına neden oluyor gökyüzünün. Ve bunların birden başımıza inmesi de büyük bir dert. Evet. Sıcaklık haberini de verip Türkiye parantezinde bu şekilde kapatabilirim. Ee, sıcaklıklara baktığımızda da e, Eylül ayı uzun dönem ortalaması 20.3 derece iken 2017 Eylülü yaklaşık 2.5 derece artarak 22.8 derece olarak kayıtlara de, geçmiş. E, 33 merkezde yeni e, sıcaklık rekoru kırılmış. Acayip. Tabii. Biraz da sabah açık gazete içinde toparladığımız şeyler var. Yani Antalya'da, Manavgat'ta aynı gece beş ayrı orman yangını var. Çok ciddi bir şey. Kaş'ta bir kere daha bu yazın çok sık gördüğümüz yangınlar var. Ve böyle geç saatte söndürüldü ama işte filan filan diye bitiyor haberler. bekle kontrol altında tamamen olduğu söylenemez. Öte yandan bir de artık sellere de geçeceğiz galiba değil mi senin şeyinden? Benim, e, bende şu an sel haberi yok. Bende şu an özellikle Türkiye üzerinde yağmur gelsin diye bekleyen insanların dün, haberi var. Dün Rize'de yine bir sel söz konusuydu. Bir insanın kayıp olduğu evet. düşünülüyor. Ee, Erol çabuk 53 Evet. Yaşında. Bizim Karadeniz bölgesinde maalesef iklim değişikliği yağış artışıyla... kendini göstere, kendini gösteriyor. Artvin'de de var çok önemli bir sel haberi var. İhlas haber ajansı İHA'nın. Borçka ve Murgul'da e, yağış etkili oldu demiş vali ve gerekli tedbirler aldık şu ana kadar yaralanma ve can kaybı yok demiş ama koydukları fotoğrafta yolun Karayolunun yarılmış olduğunu gösteren çok ciddi bir su yağıştan anladığım yağış olduğunu anlıyoruz. Özge Can'ın verdiği sıcaklık rakamlarına bir de ben kendi gözlerim, gözlemlerimle direkt destek vermek istiyorum. Ben normalde kuş göçü rotasında oturuyorum ve üzerimden, yanımdan, sağımdan, solumdan geçen kuşların da mümkün olduğu kadar notlarını tutmaya çalışıyorum. Hangi zaman, nasıl geçmişler diye. Bu yıl e, her şey 15 gün daha öteye gidiyor diyebilirim. Yani e, normalde şu dönemlerde kuş göçünün sonunu yaşamam lazımdı ama halen bayağı yoğun bir göç oluyor. Bu da sıcaklıktan kaynaklı sanırım. Evet. Peki bir de tabii Asya'da, Güneydoğu Asya'da filan muazzam seller var. E, onları da hemen ekleyelim. Yani Vietnam'da gerçek bir felaket yaşıyorlar. Yani en az 72 kişinin öldüğü ve pek çok düzinelerce insanın o en az 30 kişinin kayıp olduğu haberleri var. Gulf Times'dan aldığımız bir haberdi bu. 50 binden fazla ev mahvolmuş ve en önemlisi 300 bin gibi e, burada normalde rastlamadığımız e, haberlerden e, hayvanlardan bahsediyor. Ta tarımda kullanılan hayvanlardan 300 bini ölmüş ve çok sayıda da e, ara ikili arazinin mahvolduğu var. Yani Vietnam'ı da ciddi bir kriz bekliyor olabilir. Çin'de de en az bir 26 27 bine yakın insanın tahliye edilmesine yol açan Hubey'de büyük seller var. 5 ölü ve orta Çin kesimlerinde. Bu da Anadolu Ajansı'ndan aldığımız bir haber. Böyle gidiyor yani. Evet. Benim açıkçası bu hafta program için hazırladığım haberler bu kadardı. Sizlerin son bir e, ekleyişi diyeceği bir şey var mıdır? Haber paylaşmışsınız. Birkaç cümle söyleyeyim Ömer abinin söyledikleri üzerine iklim değişikliği en çok gıda konusunda ciddi sıkıntılar yaratacak ve bununla ilgili çok ciddi raporlar var. Önümüzdeki programlardan bir tanesinde... ...bunları detaylıca ele alıp bir konuşmakta fayda var. Çok iyi olur. Tamam. Önümüzdeki programları söylemişken... ...ben küçük bir duyurumu yapıp... ...veda edeyim. Ben artık yeni dönemde... ...iklim için programında olamayacağım. Koltuğu... ...Yücel Sönmez'e devrediyorum. Ömer Madre her zaman gibi programda olmaya devam edecek. Yüzü aşkın program yaptık. Gerçekten bunu söylerken çok heyecanlanıyorum. Benim için duygusal bir an... Ee, ve burada olmak, bu programları yapmak çok güzeldi. Ee, bu tekrardan e, sevgili program arkadaşım Ömer Madre ve eski program arkadaşım Can Tom bile ve teknik masada Selahattin çok teşekkür ediyorum. Her zamanda e, Açık Radyo'nun açık olduğunu unutmuyorsun herhalde. Neredeyse oradan da şey olarak muhabir olarak da evet. bekleyeceğiz. Çok ya teşekkür ediyorum Bağlantısı böyle bir şey Ko Kopmaz bir bağlantı diye düşünüyorum ben Kesinlikle Yolun açık olsun Azge Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum O zaman herkese iyi arttırılır Çok teşekkür olsun. ederiz Teşekkür ederim. İklim için Bir iklim adaleti güncesi Paris Anlaşması sonrası, iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ağur, ağur, ağur. Hazırlayan ve sunanlar, Özge Can Kara ve Ömer Madra. Ağur, ağur, ağur. Açık Radyo program destekçisi olun.